İyi ama vejetaryen beslenmeye geçmek iyi bir başlangıç değil mi? Değil. Daha önce de bahsettiğimiz gibi et ve diğer hayvansal ürünler arasında ahlaki açıdan tutarlı bir ayrım yok. Süt ürünleri ve yumurta da ölüme ve acıya sebep oluyor. Esasen yumurta tavuklarının genelde bir veya iki yumurtlama döneminden sonra doğurdukları erkek civcivlerinse doğar doğmaz öldürüldüğü göz önünde bulundurulacak olursa biftek yemeği bırakıp aynı miktarda kaloriyi yumurtadan almaya başladığınızda daha çok acı ve ölümden sorumlu olursunuz. Et, süt ürünleri ve yumurta endüstrileri her halükarda ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir hepsi kaçınılmaz biçimde acıya sebep olur, hepsi kaçınılmaz biçimde ölüme yol açar. Et yemeği bırakıp süt ürünleri tüketmeye devam etmek ahlaki açıdan keyfidir ve siyah beyaz inekleri yemeyip kahverengi olanları yemeye devam etmekten farksızdır. Yani bunun hiçbir mantığı yoktur. Herhangi bir hayvansal ürün tüketmek, Hiçbir bitkinin olmadığı ıssız bir adada bulunmadığınız ya da okyanusta bir filikada sürüklenmediğiniz sürece kabul ettiğimizi söylediğimiz sağ duyumuzla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Daha önce de açıkladığımız gibi öncelikle atılacak en doğru adım tırnak içinde mutlu hayvansal ürünleri yemekten ya da etle diğer hayvansal ürünler arasında keyfi ayrımlar yaparak birini yemeyi bırakıp Diğerini yemeye devam etmekten vazgeçmektir. Hemen vegan olamayacağınızı düşünüyorsanız kahvaltıdan başlayarak bunu aşama aşama gerçekleştirmek yapacağınız en doğru başlangıç olacaktır.